Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip biat etti ve ondan Taif'e gidip halkını İslam'a çağırmak için izin istedi. Seni öldürürler dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü ben onlara çocuklarından daha sevgiliyim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni öldürürler diye tekrarladı. Fakat Urve radıyallahu anh üçüncü kez izin isteyince eğer istiyorsan git dedi.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 Ailesi de bu isteğini yerine getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onun öldüğü söylendiğinde Urve Yasin'deki adam gibidir. Halkını Allah'a çağırdı onlar da onu öldürdüler. Bu adam Aziz Peter kovulduktan sonra halkını İsa'nın mesajını kabul etmeye çağıran Antakyalı bir marangoz olan Habib idi. Antakyalılar onu öldürdüler ve Kur'an'da anlatıldığı üzere ona ''Cennete gir'' denildi. O da ''Keşke benim kavmim de bir bilseydi'' dedi. Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını. Urven'in ölümünden sonra oğlu ve yeğeni Taif'ten ayrılıp Medine'ye geldiler. Orada Müslüman olup muhacirlerden biri olan kuzenleri Muhire ile birlikte yaşamaya başladılar. Abdullah İbni Revaha radıyallahu anhın muhtede şehit olması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sadece yakın bir arkadaşı değil, iyi bir şairi de kaybettiği için üzmüştü. Çünkü onun Abdullah'ın dizelerini Hassan ve Kab İbni Malik'in dizelerine eş tuttuğu söylenirdi. Fakat genel kanıya göre Arabistan'da tüm diğer şairleri gölgede bırakan iki şair vardı. Bunlardan biri Lebib, diğeri ise bir önceki neslin en iyi şairlerinden olan Zübeyir İbni Selma'nın oğlu Kab idi. Kâb, Muzeyneli olmasına rağmen hayatının çoğunu Gatafanlılarla birlikte geçiriyordu. Bu nedenle de kabilesinde çok yaygın olan İslam'ın etkisinden uzakta kalıyordu. Kâb'ın kardeşi Buceir radıyallahu anh Hudibiyye'den sonra Müslüman olmuştu. Fakat Kâb yeni dini şiddetle reddediyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi aşağılayan şiirler yazıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle bu şiirleri yazanı öldürenin Allah rızası için bir hayır yapmış olacağını ilan etmişti. Bu cehir radıyallahu anh daha önceden ümitsizlikle kardeşini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip ondan af dilemeye teşvik etmişti. O pişman olarak kendisine dönen kimseyi öldürmez demişti. Mekke'nin fethinden sonra Kâb yine önceki düşüncelerini izleyen ve içinde aşağıdaki dizelerde de bulunan bir şiir yazmıştı. Sadece Allah'a, ne uzzaya ne lata, kaçabilirsin eğer kaçabilirsen. Hiç kimsenin kaçamayacağı, insanlardan kaçılamayacağı günde kalbi saf bir şekilde Allah'a teslim olan kişi bundan müstesnadır.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 ''Eğer Zübeyir'in oğlu Kâb pişman olup bir Müslüman olarak sana gelse ve dokunulmazlık istese, onu sana getirsem kabul eder misin?'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabul edeceğini söyleyince, ''Ey Allah'ın Resulü, ben Zübeyir'in oğlu Kâb'ım.'' dedi. Ensardan biri ayağa kalktı ve onun başını kesmek için izin istedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Onu bırak.'' O pişman olarak geldi ve artık eskisi gibi değil dedi. Daha sonra Ka'b bu olay için yazdığı dizeleri okudu. Şiir geleneksel bedevi stilindeydi. Diksiyonu harika ve melodiliydi. Çoğunlukla berrak tabiat tasvirleri yer alıyordu. Fakat asıl teması af dileme idi. Şiir başlangıcında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve muhacirleri öven bir pasaj ile son buluyordu.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 Bu karşılaşma için Davud'un ördüğü zırhları giymiş olarak. Kâb radiyallahu anh okumayı bitirdiğinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çizgili Yemen kumaşından yapılmış olan cübbesini çıkardı ve dilini kullanmadaki başarısının ödül olarak şairin omuzlarına attı. Fakat daha sonra arkadaşlarından birine keşke ensardan da bahsetseydi çünkü onlar bunu hak ettiler dedi.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 Fatıma radıyallahu anhanın dünyaya gelmesinden beri 25 yıl geçmişti. Fakat Selma yine de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeni çocuğunun doğumu sırasında orada olmak istedi. Doğumun yaklaştığı anlaşılınca Mariye'nin oturduğu yukarı Medine'deki eve gitti. Çocuk o gece doğdu ve aynı gece Cebrail gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her zamankinden farklı bir adla hitap etti. Ey İbrahim'in babası! Doğumundan hemen sonra Selma kocası Ebu Rafi'yi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir oğlu olduğunu haber vermek üzere gönderdi. Ertesi sabah namazdan sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashaba doğumu haber verdi. Ona atamın adı olan İbrahim adını veriyorum diye ekledi. Medine'de büyük bir sevinç ve ensar kadınları arasında da çocuğun süt annesinin kim olacağına dair büyük bir rekabet yaşanıyordu. Şans, yukarı Medine'de bebeğin annesine yakın bir yerde oturan bir demircinin karısına çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğlunu hemen hemen her gün ziyaret eder ve genellikle öğle uykusunu orada uyurdu. Bazen de İbrahim babasının evine getirilirdi. Ayşe radıyallahu anha bir gün peygamberin kucağında çocuğu eve getirdiğini ve bana ne kadar benzediğine bak dediğini anlatır. Ayşe radıyallahu anha ona hiçbir benzerlik göremiyorum diye cevap vermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cildinin kumrallığını ve teninin pürüzsüzlüğünü görmüyor musun dedi. Ayşe koyun sütüyle beslenen her çocuk tombul pürüzsüz tenli olur cevabını verdi. Çobanlardan birine çocuğun süt annesine her gün süt göndermesi tembih edilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den dönüşünden sonra altı ay kadar Medine'de kaldı ve bu sırada birçok küçük seferler düzenledi. Bunlardan biri Ali radıyallahu anh komandasında yerleşim bölgeleri Medine'nin kuzey doğusunda olan Tay kabilesi üzerine gönderilen orduydu. Bundan kısa bir süre önce Ali radıyallahu anh Deniz'de yer alan Kudeit'teki Menat tapınağını yok etmek üzere gönderilmişti. Ali'nin orayı harap etmesinden sonra Arabistan'ın üç önemli put merkezinden sadece Taif'teki Lat tapınağı kalmıştı.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 Sadece bir tek kız kardeşi kabilenin diğer fertleriyle birlikte esir alındı. Adi'nin kız kardeşi Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getirildiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarına kapandı ve kendisini serbest bırakması için yalvardı. Babam esirleri hep serbest bırakırdı dedi. Misafire iyi davranır, açları doyurur ve üzgünleri teskin ederdi.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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bir deve ve bir elbise vererek gelen adama teslim etti. Hatimin kızı kardeşi Adi'yi aramaya gitti ve viseyi <gülüyor> ikna etti. Adi orada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ederek Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun Tay kabilesinin başkanlığını onayladı. Adi radıyallahu anh,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 Sonra Habeşistan'dan kralın mezarı üstünde sürekli parlayan bir ışığın bulunduğu haberi geldi.